Ne o dediler. Bu adam siz ölüp de toprak ve kemik haline geldikten sonra sizin diriltilip mezardan çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat, heyhat. Size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Hayat sadece dünya hayatından ibarettir. Ölür gideriz. Ancak bir kere yaşarız ve ölümden sonra asla diriltilmeyiz. Bu adam uydurduğu yalanı Allah'a mal eden bir iftiracıdan başkası değildir ve biz hiçbir surette ona inanmayız. O resul ya Rabbi dedi beni yalancı saymalarına karşı sen bana yardım eyle. Allah buyurdu. Tasalanma. Çok geçmeden onlar pişman olacaklardır. Derken korkunç bir ses onları bastırı verdi. Adalet yerini buldu. Onları sel süprüntüsüne çevirdik.